332. konu, Urf hadisi, Ensardan birkaç kişi haç için Mekke'ye gittiler, bunlar arasında Beni Züraik'dan Rafi bin Malik ile Zekvan bin Abdilkaiz, Beni Mazin bin Neccar'dan Muaz bin Afra ile Esat bin Zürare, Beni Abdil Eşel'den Ebul Heysan bin Teyhan ve Beni Am bin Avef kabilesinden Uveym bin Sa'at de vardı, Hazreti Peygamber onların yanına gelerek kendilerine tebliğde bulundu ve Kur'an'dan bazı parçalar okudu, Bunlar Hazreti Peygamber'i dikkatlice dinlediler, onun sözleri çok hoşlarına gitmişti, onda kitap ehli olanların söyledikleri alametleri gördüler ve ona inanıp kendisine yardım edeceklerine dair söz verdiler. Bu kişiler Hazreti Peygamber'e şöyle demişlerdi, Allah Teala'nın seni tebliğ için gönderdiğine ve bizim karşımıza çıkardığına çok memnun olduk, biz sana ve Allah'a itaat edip yardımcı olacağız. Fakat şu an için burada, Mekke'de kalman çok daha uygundur. Çünkü memleketimizde Efs ile Hazrek kabileleri arasında büyük bir düşmanlık hüküm sürmektedir. Biz şimdi gidelim ve halkımıza seni anlatalım, onları Allah'a ve Rasulüne davet edelim. Sen şimdi bizimle gelecek olursan aramızdaki bu düşmanlık sebebiyle sana hakkıyla hizmet edemeyiz. Söz veriyoruz, gelecek sene gelip seni durumumuzdan haberdar edeceğiz. Hazreti Peygamberin razı olması üzerine bu kişiler Medine'ye dönerek kavimlerini gizliden gizliye davet etmeye başladılar, sonunda içinde 3-5 Müslümanın bulunmadığı hiçbir ev kalmadı.